Ardından. Radyo için yazan Ülker Köksal, yöneten Asuman Korak, efekt Metin Macun, teknik yapım Aygün Gökçen. Tomris Oğuzalp, Nevin Beyhan Saran. Demet Gülseren Devor, Hayri Rüştü Asyalı, Mualla Güven Çulhaoğlu, Selim Sadrettin Kılıç. Melike kızım niçin bulaşığa kattın? Yarın yıkardım ben. Bitti anne. Olur mu ya? Zaten akşama kadar dairede yoruluyorsun. Melike saat kaç kızım? Ah, 8'e geliyor. Var mı? Bir baksana gazete film var mı?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 Kapu veriyorlar her şeyi. İnanır mısın rahmetli kayınvaldemle mangal başında sabah kahvesi içtiğim günler daha dün gibi. Rahmetli mangalın küllerine bir iki damla kahve taşırdı. Ne koku hı, mis gibi mis, mis. İnsanın çok yaşamasının en kötü tarafı. Yaşıtlarını, arkadaşlarını kaybetmiş olmaz. Dinlemiyorsun gibi Dinliyorum anne Şöyle kapı ağzına yanaşayım biraz Eskiden bu balkona hanımeli kokardı egzoz değil Üfff insan yaşlanınca eski günler daha güzel geliyor Lale sokaktaki evi hatırlıyor musun? Hani okulun yanındaki. Evet. Karşıki komşumuzu bildin mi? Hani her akşam içen bir oğlu vardı kadının. Büyük oğlan ölmüş. içkiden. Küçük oğlan da trafik kazasında. Sizleri ömür. Ona kız kalmışlar bir başlarına. Kızın adı neydi? Sabah mıydı? Görsen tanıyamazsın. beyaz olmuş saçlarım. Sabah etme. Evlenemedi o da. Güzel kızdı üstelik. Nereye bir içki avcı? Kızım, anne lütfen. Ne yaptığımı biliyorum değil mi? <Gülüyor> Melike söylemeyi unuttum. Güzin hanım çok ağır hastaymış. Birlikte gidelim bir akşam. Olur anne.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 Arada bir buluşup gelelim buraya ne dersin <gülüyor> İyi olur ya şarap da güzelmiş hı hı. Sevdim burasını Kentten de pek uzak sayılma oh, Yeşilliklere baka baka yemek yemek koşuma gitti Aa Melike Bir araba almayı düşünmüyor musun <gülüyor> Düşünüyorum da bu ara biraz sıkışığım para bakımından Yoksa evli olmayan bir kadın için çok gerekli İnan Melike <gülüyor> Araba bir kocadan daha fazla dert açmaz insanın başına <gülüyor> <gülüyor> Doğru Ha Tiyatroya geleceksin değil mi Evet gelirim tabi Annemi nasıl razı edeceğim bilmiyorum ama Aa, Anlamadım ee, Annem yalnız kalmaz ee, Yani kalamaz Birini bulmam gerek <gülüyor> Herkeste de kalamaz Öyle alışmış Babası da kocası da hep el üstünde tutmuşlar onu ee, Abi ne gitsin İşte bilmiyorum artık bir şey düşüneceğim Yani izin mi Dur, Anlamadım <gülüyor> Bak Annem pek tanımazsın Önce hiç ses çıkarmaz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 On dokuz yaşın karmaşıklığını yaşlar Bak Melikeciğim çok güzel bir oyunmuş göreceğimiz <gülüyor> Bilet bulunmuyormuş ha, Sana söylemeyi unuttum ee, Kocamın arkadaşı Selim Bey var O da gelecek <gülüyor> Eskiden Cihat'la birlikte çalışmışlar <gülüyor> Ne olur yine başlama lütfen <gülüyor> Valla sandığın gibi değil Bilirim seni kafanda kim bilir neler vardır Bu çöpçe tanrımını hiç beğenmiyorum Bu yüzden darılacağız bütün. Çok uzatıyorsun ama Melike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 Şey bize yemeğe geldi birkaç kere <gülüyor> Bir görsen öyle çeli bir adam ki hoş, hoşgörülü <gülüyor> Üzeri tanıştırmak istiyorum o kadar Peki kabul Ama ne ondan bana ne de benden ona söz etmek yok Anlaştık <gülüyor> Anlaştık <gülüyor> Kalkalım mı? Ha, dur bakalım dur, dur dur Hesabı ben ödeyeceğim sıra bende ee, Gerson hesabı lütfen <gülüyor> Melike sana bakınca ne düşünüyorum biliyor musun? Erkeklerin ne kadar aptal olduğunu Hıh <gülüyor> Güzelsin. Nasıl oluyordu erkekler bu güzelliği göremiyorlar Güzellik pek işe yaramıyor anlaşılan Üstelik Neyse Perşembeye tiyatroda buluşuyoruz Demeciğim, Senin yaşında bir kız için pek de tatlı bir gece olmayacak ama inan başka çarem yoktu Üzülmeyin Melike Ağla. Kasetlerimi getirdim Müzik dinleyeceğim ee, Belki biraz ders bile çalışırım Demekciğim babaannene gideceğimi söylemedim Söyleyince gitmemem için bin türlü bahane buluyor Surat asıyor hastalık yaratıyor Canımı sıkacak bir şey buluyor Onun için son dakikada Allah ısmarladık deyip kaçacağım <gülüyor> İçiniz rahat etsin Melike Ağla İdare ederim ben ee, Bence vedalaşmadan gidin İyi ama daha çok erken değil evet, mi? Evet ama senin gelişinden kuşkulanmıştır o Sevdiğin cevizli çöreklerden yaptım yersin. Çok teşekkür ederim. Yara <gülüyor> aşık olmuşum. Sizce çok değil mi bu? <gülüyor> Büyüdükçe sayıları azalır merak etme. <gülüyor> Doğru. Son altı ayda yalnızca bir kişi aşık olmuşum. <gülüyor> Ay dur yakanızı düzeltiyim. <gülüyor> Alacık çok güzelsiniz. Sağ ol canım. Hoşça kal İyi eğlenceler alacığım. Melikeciğim, yavaş yavaş girelim istersen. Çok az kaldı oyunun başlamasına. Ee, Selim Bey, nerede kaldı ki? Hiçbir zaman gecikmezdi. Mutlaka çok önemli bir şey oldu. Peki ya Cahat Bey, o gelmeyecek o. mi? Kocam kapıda bekleyecek. <Gülüyor> Selim Bey belki son dakikada yetişir. Bileti yanımda zaten. Hadi girelim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 Orça kalın Hadi canım Somurtup durma barıştık artık Hı, Anlamadan dinlemeden karar veriyorsun hemen Hı. Yok Selim bey seninle tanışmak <gülüyor> istemediği için gelmemiş Yok kaçmış da Bana inanmıyorsun ona kırılıyorum e, Öyle sandım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 Ne kendimi küçük düşürürüm ne de seni ha. Güzelliğimi gençliğimi anlata anlata Bitirememiştin adama unuttun mu Beni görünce nasıl şaşırdı zavallı Soluksuz kaçtıydı Aman bırak canım o adamdan zaten bir hayır gelmezdi <gülüyor> O başka ben ne genç ne de güzel Melikeciğim darılma ama Sende aşağılık kompleksi var Bir kere güzelsin Böyle sonradan sonraya yakalanan bir güzelliğim var İhtiyarmışsın gibi konuşmaktan <gülüyor> da vazgeç Aa, Aynı yaştayız biz Biliyorum ama senin kızın üniversitede Oğlun da liseyi bitiriyor Ne olmuş yani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 Utanıyorum sanki ee... Annemle olmaktan memnunum abi Annemi seviyorum Seviyorum da Bazen sıkılıyorum Sıkıldığımı da belli ediyorum Annem anlayışlı kadındır Hemen anlar odasına çekilir Bazen de küser Onu üzgün görünce de dayanamıyorum Anlıyorum <gülüyor> Ya ama ne oldu Ne var şimdi ağlayacak Hadi hadi Abi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 Yo uyumuyordum yavrum hoş geldin nasılsın? İyiyim anneciğim iyiyim öpeyim. <gülüyor> Oo pek de şıksın bakıyorum ha? Eski şeyler hepsiydi. İyi gördüm seni biraz toplamışsın galiba. E sigarayı bıraktım ya. Oo çok iyi etmişsin aman içme oğlum. Evlenmeden önce hiç içmezdin. <gülüyor> i̇çerdim içerdim. Hmm, Tektik ona içmek mi denir Melike çok iyi Yine benden mi dert yanıyordu Yok canım Nereden çıkarıyorsun ee, Konuşuyorduk Çocukluğumuzu hatırladık ikimizde Karanfil sokaktaki evi hmm, Evet Küçüktü ama çok güzel evdi İyi ısınırdı hı hı. Balkonunda hanım elleri vardı Ev sahibimizi hatırladın mı Karısını döver balkona atardı Kadın sabaha kadar ağlardı Öyle mi Aa, unutmuşum. Nasıl unutursun? Ertesi sabah kadın gelip sana anlatırdı ya. E, bitişimizdeki kocasını döven bir kadın vardı. Onu hatırlıyorum. Benal Hanım. <gülüyor> ne gürültücü insan. <insanlardı. gülüyor> Karanfil sokaktaki evimiz yıkıldı. Sağımı. Yazık. O mis gibi koktu çaylar. <gülüyor> Sağ ol Melike.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 Ne var ki onun evlenici erkeklerin çoğu çok daha evlenmiş. E, evlenir inşallah. Sözünü ettirmiyor ama kafasında hep evlenmek var. Biliyorum. Bazen diyorum ki acaba benim yüzümden mi evlenemedi? İşte o zaman çok üzülüyorum.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 bir hafta süreyle Demet'in gelebileceğini sanmıyorum Neyse Olmadı belki biraz erken dönerim Bak ne diyeceğim Annemi de götüremez misin? Of. Of. Şu çenesini tutabilseydi annem Muallayla böyle iki düşman gibi olmazlardı <Gülüyor> muhallaya açıkça hakaret etmiş Hayır abi Biliyor muydun? Hayır hakaret etmedi Ne yani yalan mı söylüyorum?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 Hiç yoktan suçlamaya kalktım seni. Aslında kendimi suçlu hissettim de ondan. Küçükken de böyleydim ya. Kimse suçlu değil abi. Hepimiz de haklıyız. Annemde, sen de, ben de. Mualladır. Bilemiyorum artık. Neyse. Hadi hoşça kal. Kendine iyi bak Melike. Hı hı. Olur abi. Abi. Hı.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 daha dün söyledi Melike halama gideceğim diye Giyeceklerini, diş fırçasını, kitaplarını filan hazırladı Çantasına koydu Mutlaka gelecektir abla hiç merak etmeyin Kusura bakma Muhalla seni de rahatsız ediyorum ama Abla hizmetçi yok mu? Hayır gitti Yollamasaydınız keşke Demek gelinceye kadar beklerdi hiç değilse Çocuğa aslıymış erken gitmesini ben istedim Demet gelirse hiç sorun değil Her şeyim hazır nasılsa Hadi hoşçakal Bir haber alırsan beni de ara olur mu? Tabi abla hiç merak etmeyin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 İhtiyarlar sevinmiyor Doğru değil bu anne Seni sevdiğimizi biliyoruz En çok da sen çektin kahrımı Gitmeyi çok <Gülüyor>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 Bir çay yapayım Karşılıklı içelim mi ne dersin İstemem anne sağ ol Madem ki gitmekten vazgeçtin artık söyleyebilir. Hiç içim istemiyordu gitmeyi Belki bir kaza olacaktı Allah korusun Ne bileyim içimde öyle bir sıkıntı vardı ki Şimdi rahatladım Cevizli çöreklerden ister misin Aç değilim anne Demetle kalmayacağım adam memnunum. O acayip şarkıları çalmıyor mu? Bıktım, pusanmadan. Cinlerim tepeme çıkıyor. Yüz kere dinliyor Ayş. Şey. Hiç demiyor ki şu baba annemin başı şişer mi? Bakalım dinlemekten hoşlanıyor mu? Aynı anne, bencil. Ne var Melek e? hiç konuşmuyorsun? Başım ağrıyor anne. Ah. Kapı mı o Melike? Evet. Melike, gidemediniz değil mi? Ah ne kötüyü kızım be. Ah ne yaptım, hiç başlamayacağım kendimi. Hala, ah, ah, acaba hemen çıksın diye bir şey. Otobüs kalkalı yarım saat oldu kızım. İçeri gel. Oh, ne diyeceğimi bilemiyorum hanıcığım. Nasıl yaptım bunu? Nasıl yaptım? Bu saatte bir genç kız yollarda, tek başına. <gülüyor> Tek başıma değildim. Erkek arkadaşımla birlikteydim. O daha iyi. En akıllısı kan kırmızı maşallah. <gülüyor> i̇çki de içmişsin. Ne gençlik ne gençlik. <gülüyor> Öyle aksilik oldu <gülüyor> babaanne lütfen. Anne bırak şimdi bunları. Demet annene telefon et birazdan. O da merak ediyor. Bu gece burada yatarsın artık. Sen deme içki içeceksin iyi valla. Anne...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 sizin için ağlıyorsunuz. Şimdi de sıra bende. Ne olur ağlamayın. Seni çok iyi anlıyorum demi. Çünkü ben de birisinden ayrıldım. Kimden? Hiç tanımadığım birisinden. Farkına varmadan. Benim birisinden. Bir düşte, bir umutta, bir belki de ayrı.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 Eski arkadaşlardan gördüğünüz var mı? Sevas'ta bir müzik öğretmeni vardı Aydın Bey. Keman çalardı hani. Hatırladınız mı? Burada geçen yıl gördüm. Ha, Aydın Bey dediniz de e, Mozart'ı çok severdiniz. Yine sever. Sait Faik okurdunuz hep. Unutmamışsınız. Kolay unutulacak bir insan değilsiniz ki. Bizim liseye atandığınızda yeni bir hava estirmiştiniz. Gençliğiniz, güzelliğiniz, düşüncelerinizle. <gülüyor> Hepimiz hayrandık size. Sağ olun. Sizin iyi görüşünüz. Ne güzel günlerdi Öyle İyi ama nasıl buldunuz beni Rastlantım yoksa bir işiniz falan mı vardı bakanlıkta Hiç sormadım şey, Anladınız sanmıştım Neyi Siz olduğunuzu bilmiyordum tabi Yani hiç konuşulmadı Şaşırmakta haklısınız tabi <gülüyor> de bilmiyordunuz benim kim olduğumu <gülüyor> Söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım Haklısınız Bakın haftalarda bizi tanıştırmaya uğraşıyor Tiyatroya gelememiştim küçük kızımın hastalığı nedeniyle Bodrum'a da siz gelemediniz Yani siz Nevin hanımın kocası Cihat arkadaşımdır. İyi, iyi ama siz Nevin bana sizden hep Selim Bey diye söz etti Soyadınız hiç söylemedi Söylese de hatırlayabilir miydim bilmem Eski öğretmen olduğunuzu da söylemedi Bildiğini sanmıyorum Bildiklerini de söyleyemezdi ki Öyle ya Adınız Selim Sırrıydı hatırladım e, Sırrı öğretmenlik adım kaldı Selim de iş adamı adım oldu <gülüyor> Eşinizi kaybettiğinizi bilmiyordum Üzüldü. Yıllar oldu Bir daha evlenmedim İki kızımı büyüttüm Biliyor musunuz yakında torunum olacak Dede olacağım oh, Ne güzel kutlarım İyi ama sırrı bey siz neden gitmediniz Bodrum'a Neden mi Eee